Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Umarım güzel bir pazar gününe başladınız. Bizim programla başladığınıza göre mutlaka güzel bir pazar olacaktır. Polat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhaba. Biliyorsunuz değerli izleyenler, Polat Doğru'yla birlikte yapıyoruz bu programı. Ve her gün biz aslında yaşamın içinde yer alan, karşılaştığımız, sürekli etkileşim içinde olduğumuz... Yönleri alıyoruz, irdeliyoruz. Palatcığım bugün ne? Bugün zevkli bir konumuz var hocam. Öyle mi? Yani böyle. Bizim sevdiğimiz, hoşumuza giden cinsten bir konu var. Öfke konusuyla ilgili konuşuyor olacağız bugün hocam. Öfkeliyim. Öfkeliyim. Yani. Evet. Yani nereden çıktı bu meselesine de gelirse ki, yani. yani ben genelde baktığımda bizim insanımızı öfkeli görüyorum. Öfke bizim toplumdaki çok yaygın e, duygulardan bir tanesi. Ee, ve hani bazen böyle sanki olsun mu olmasın mı falan gibi tartışmalar var. Önce bir soru sorayım ondan sonra da e, size bizim vatandaşlardan gelen soruları ve yorumları da paylaşmak istiyorum. Önce şunu bir konuşalım isterim. Öfkelenmek size normal bir şey mi hocam? Öfke yaşamın doğal bir parçası ve bir insanın öfkelenme yeteneğine sahip olması çok önemli. O bakımdan Öfkelenme duygusuna sahip olmak, öfkelenebilmek, Aha. öfkelenme yetisine sahip olmak çok önemli. Fakat bunun üzerinde konuşacağız. Bu öfkenin sana sahip olması ve damgasını Aha. vuran bir duruma geçmiş olması doğal değil, çok hastalıklı. Yani ben, ben sizin söylediğinizden öfkelenmenin yaşamın içerisinde olduğunu anlıyorum. O oradan çıkışla da önce şu. Röportajları bir dinleyelim. Bakalım ne demişler? Evet. Bize ne sormuşlar? Sizden hangi konuyla ilgili yorum istemiş vatandaşlarımız? Ondan sonra da sohbete devam edelim. Öfke ve kızgın halleri size genetik özellikler taşır mı? Teşekkür ederim. Ee, Doğan Bey, öfkemizi neden kontrol edemiyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum. Sebepsiz yere neden öfkeleniyoruz? Gerçekten bunu merak ediyorum. Ya da o anda sebebi olduğunu düşünüyoruz belki ama sonra onun... Mantıklı olmadığını düşünüyoruz ama o an sinirlenmiş oluyoruz ve iş işten geçmiş oluyor. Çeşitli şekilde zararlar veriyoruz çevremize. Neden sebepsiz yere öfkeleniyoruz? Doğan ve öfkenin yaşla bir bağlantısı var mı? Özellikle biz gençlerin, ailelerle, sosyal diyaloglarında öfkenin ne gibi bir yeri var? Öfke insani bir duygumudur Hey bey, ben çok öfkelenen bir insanım ve öfkelendiğim zaman en sevdiğim insana bile böyle her şeyi yapabiliyorum. Böyle tutamıyorum kendimi kontrol edemiyorum yani içimdeki şeyleri. Mesela abimle çok kavga ediyoruz ama abim dünyadaki en sevdiğim insan. Abim mesela geçen gün lokum mu yedi Safran aldım aldığım? Lokum mu yiyince ona tüm her şeyi söyledim, çok kötü şeyler söyledim senden nefret ediyorum falan dedim. Ama o benim her şeyim yani ve abimi kırdım bu yüzden. Ama özür dilerim sonra yani size sormak istediğim şey şu. Yani böyle yapıp da özürlemek önemli olan değil. Yani o anda o sinirimi nasıl kontrol edeceğim? Bunu soruyorum size. Öfkemize yenik düşmemek için acaba ne yapmalıyız? Polatcığım bu sokakta sorulan soruları dinlediğim zaman vatandaşın ne kadar sağduyu sahibi olduğunu ve ne kadar işin özüne giderek sorular sorabileceğini <gülüyor> görüyorum hakikaten. Ben de aynı duyguyu yaşıyorum hocam. Yani özellikle bu sokakta sorduğumuz sorulardan Facebook'tan bize gelen yorumlardan görüyorum ki aslında bizim aklımıza gelen şeyler birçok insanın aklına geliyor ve üstüne konuşuyorlar. Şimdi ben bir karşılaştırmaya girmek istiyorum. Aslında bu çok şık değil, çok hoş değil farkındayım ama yapmadan da edemiyorum. Öfkelenmek normal. Bizim toplumumuzda çok yaygın bir şekilde var ama ben başka toplumları da gördüm. Bazı toplumlarda kimsenin de öfkelenliği falan yok hocam. Yani onlar başka bir türden mi geliyorlar? Bizden farklı bir insan türü mü onlar? Yoksa kültürle ilgili bir durum mu var diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben de değişik toplumlara girip çıktığımdan dolayı Hı -hı. hakikaten e, özellikle batı toplumları içerisinde Hı -hı. benim ziyaret ettiğim öfkenin sürekli olduğu bir tavır durumu yok. yok. Yani ara sıra gelip gidiyor ve gayet denetimli ve öfke yönetiliyor. Hı -hı. Bizde ise Başka bir durum var. Ben seminer verirken pala soruyorum. Soğuk, bıkkın, küskün ve öfkeli insanlar görüyor musunuz çevrenizde diye soruyorum. Kaç kişi diyorum. Çevrende, günlük yaşamda, kaldırımda, otobüste, etkileşimde, dairelere girip çıkıyorum şudur budur. Küskün, bıkkın, soğuk ve öfkeli insanlar görüyorum. Evet. Çığ gibi kalkıyor Evet. evet. Ve hakikaten... O kadar bunun içindeyiz ki çoğu kez öfkeli olduğumuzun farkında değiliz. Ancak böyle dışarı çıktığın zaman ulan bu toplumda bir farklılık var nedir falan diye başlıyorsun. <gülüyor> Aa insanlar öfkeli değil. Ve bu o kadar mı içize sinmiş ki bunun üzerinde de pek konuşmuyoruz aslında. Temelde öfke var. Bunun dalından bu dalından konuşuyoruz ama o temeldeki esas süreçle ilgili pek konuşmuyoruz. Umarım bugün onu irdeleme, inceleme fırsatı buluyoruz. Şimdi onu irdeleme, inceleme fırsatı umarım olacak. Ben de öyle düşünüyorum ama burada gelebilecek bir itiraz var. Onu söylemek istiyorum hocam. Yazmış da insanlar. Ya Biri diyor ki öfke genetik hocam diyor. Bizim ailede herkes öfkeliydi. Ben de öfkeliyim diyor. Şimdi buna söylenecek bir şey var mı? Yoksa yok hakikaten haklı mı bu vatandaşımız? Yani öfkenin böyle genetik transfer edildiği fikri doğru mudur? Öfke nedir sorusuna cevap verecek olursak, öfke esas itibariyle bir duygu. Aha. Ve bu duygunun temelinde esasında bir algılama tarzı, bir beklenti ve <gülüyor> bir etkileşim e, yapısı var, olgusu var, dokusu var. Ve bu genetik değil. E, yani onun bildiği genetik belki başka bir şey ama <gülüyor> genetik değil. Öfkeyi doğal görme... ...hangi konularda çabucak öfkelenilir Aha. ve nasıl gösterilir konusu kültürden kültüre değişir, ortamdan ortama değişir, aileden aileye değişir. Tahmin ediyorum onun söz etmiş olduğu bir aile geleneği gibi olabilir, <gülüyor> yöre olabilir. Doğru. Çünkü eğer öfkeli değilse adamı ve erkek misayarı falan şeklinde tavırlar var, böyle kültür normları var erkekle diye baktığın zaman böyle Tabii yüreğini zaman. güm güm diye arttıracak, korkacaksın. Aynen. Yoksa erkek dediğim, ne bileyim onun tavrı içerisinde olma durumları var. Genetik değil. Öfkelenme potansiyeli çok önemli. Yaşamsal özel değeri olan bir potansiyel. Öfkelenebilme insan. Ama ne zaman? Nasıl ve nasıl ifade edersin o öfkeyi çok önemli bir konu. Peki o zaman hocam yavaş yavaş içine girelim. ya Bizde niye bu kadar yaygın? Ne oluyor da böyle oluyor? Ne derdimiz var? Yani şimdi ben öfkelendiğim zaman için kendimi düşünüyorum mesela. Ben öfkeli olmaktan mutlu değilim. Öncelikle bunu söylemek isterim. Yani öfkeli olduğum zamanlar. Emin misin Polat? <gülüyor> ya valla tartıyorum kendi içimde. Çok mutlu değilim o anlardan. Yani öfkeli olmuş olmaktan dolayı çok iyi hissetmiyorum kendimi. Belki o an bir güç var, bir şey var. yani e, Bir güç geliyor doğru. Yani insan her şeyi yapabilecekmiş gibi hissediyor kendini. Ama ben çok iyi hissetmiyorum. Ne o anda ne sonrasında böyle bir terslik durumu var. Tabi şimdi oradan bakıldığında eğer millet kendini iyi hissediyorsa çok normal ama ben sormak istiyorum. Bu çok şık bir duygu değil. insana çok da kendini iyi hissettiren bir duyguymuş gibi gelmiyor. Şimdi e, <gülüyor> bu program üzerinde konuşurken sen önemli bir kavramın altını çizmiştin. Aha. Adam öfkeli olmadığı halde bir ortamda öfkeliymiş gibi görünme tavrı içerisinde. Aynen öyle hocam. E, şimdi... Bunu anlamak, bu bir kere gerçek. Doğru. Ya şey değil yani. O kadar Doğru. çok pişman oluyorum ki e, öfkeliymiş gibi görünmediğimden dolayı adam yerine konmadım. Aha. Geçenlerde bir alışveriş yapıyorum e, ve <gülüyor> ben normal güler yüz ve efendi halimde mal aldım, verdim. Konuşurken böyle yüzüme bile bakmadı böyle. Bilmem ne şudur budur. Yirin dedim o konuşuyor falan. Yani. Tahmin ediyorum sokaktaki bir köpek de böyle yürürken nasıl herhangi onun için bir yürüyüş, kaldırım için yer verilmez. Nereden bulursa böyle kıvranarak geçer gidiyor falan filan. Ee, teşekkür ettim onu bile duymadı. Şimdi e, ne kadar bu? Niye? İremiyor musun siz bunu? Efendim? Ne diyorsun kardeşim sen ya falan gibi konuşsaydım eğer tahmin ediyorum bakarlardı. Ya aslında köpek benzetmesi nefis bir benzetme hocam ya. Havlayan, bağıran, kızgın bir köpeği sokağa çıkartın bakalım. Herkes farkında onun. Evet. Hepimiz ona dikkat ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama sessiz sakin, kendi yoluna giden bir hayvanın hiç kimse farkına varmıyor. Ben sık sık bu benzetmeyi düşünüyorum ama esas o soruna gelmek istiyorum. Çünkü güzel bir soruydu bu. Şöyle bir gözlemim var. Bilmiyorum katılır mısın, katılmaz mısın? Hı -hı. Türkiye'de doğan çocuklar, İlk doğdukları andan itibaren başladığında hı hı. normal diller, evrensel bir bebektirler. <gülüyor> Bunun tabi bazı e, alt notları var falan ama girmeyeceğim. Ama sekiz yaşına gelen bir Türk çocuğu öfkeli birisidir. Sekiz yaşına gelen bir Türk çocuğu erkekse başka türlü öfke ve öfke gösterme durumundadır. Kızsa başka türlü bir öfke ve öfke gösterme durumundadır. Önemli bir şey söylüyorum. Herhalde farkındasın. 8 yaşına gelmiş olan bir Türk çocuğu öfke içerisindedir. Öfke doludur. Ve bunun incelenmesi lazım. değer izleyenler ben 52 yıl psikoloji alanında emek vermiş birisiyim ve bugün karşınızda böyle bir cümle kullanıyorum. 8 yaşına gelmiş bir Türk çocuğu öfkeli bir insandır. Öfke doludur. Ve ...bu çok önemli bir cümledir. Hatta şunu da söylüyorum... ...Türkiye'nin üzerinde durması gereken... ...on konu varsa... ...bu onun içerisinde bir konudur. Neden öfkeli bu çocuk? Bu nizelde hocam. Niye öfkeli? Çünkü... ...var olduğunu... ...kanıtlamaz. Aynen nasıl ki havlamayan köpeğe... ...dikkat etmiyoruz... Hı hı ağlamayan çocuğa emzek verilmezden başlayan bir felsefe içerisinde hesaba alınmıyoruz. Çocuk hesaba alınmıyor. Hı hı. Daha önceki programlarda konuşmuş olduğumuz varoluşun altı boyutu. Ait olma birey olma dengesinin yokluğu. Önemsenme, değer verilme. <gülüyor> Sen yapabilirsin. Güven duyulma duygularının yokluğu onda bir varoluş bunalımı yaratıyor. Bir de gördüğü model şu. ...ilk gece gözünü korkutacaksın... ...diye başlayan bir evlilik... ...nikah da ayağına batacaksın diyen bir... ...temelde... ...insanlar sürekli... ...güç yarışması içerisinde. Kadın... ...diyor ki ben gücümü... ...manipüle ederek... Evet. ...hasta yatarım şunu yapam bunu yapam şunu bunu falan filan... ...ama dediğimi yaptırırım... ...kadının fenli erkeğe kendi şeklinde. Çocuk... ...şunun farkında... ...o kadar güçsüz ki... ...ne kadar yiyeceğine karar veremiyor. Tamamıyla... ...öfkesini gösterdiği zaman... ...ciyak ciyak bağırdığı zaman... ...ısırdığı zaman, vurduğu zaman... ...hesaba alınacak duruma geliyor. Doğru. Ve bu... ...bir yaşam tarzı... ...şekline dönüşmeye başlıyor. Ve çok acı bu. Ama... ...şimdi biz bunu öneriyor muyuz... ...önermiyor muyuz hocam? Bu bizim çözmemiz gereken bir soru. Çözmemiz gereken bir soru. Sağlıklı sorun. bir sağlıklı durum değil. değil diyoruz. Mutlaka bunun farkına varıp daha sağlıklı bir toplum oluşturmamız için bunun temelini görüp aile içi ilişkileri, insan ilişkilerini, hı hı. eğitim sistemini, tümünü... Bir gözden geçirip farkına var. Bu genel yani. bir hareket haline gelmeli o zaman diyorsunuz. Çünkü ben bakıyorum yani bireysel olarak bir ana baba da diyecek ya hocam senin dediğini yaparsak sırrın tekini yetiştiririz diyecek. Çıkıp kızmayacak, bağırmayacak, markette fark edilmeyecek, bilmem ne olmayacak ee, öyle olacağına böyle olsun daha iyi diyecek ana babalar olacak bu işin içerisinde hocam. Besbelli öyle diyorlar ki bu sizden nesile devam edip <gülüyor> gidiyor. Yani çünkü iş yerleri içinde benzer bir durum var. Adam yani. diyor ki ben bir bağırmazsam diyor bir bilmem. Az önce siz söylediniz benim de söylediğim oydu. Yani ben kızmadığı halde kızmış gibi yapan insanlar tanıyorum. Ve bunu sadece kendi gücünü devam ettirmek için yapıyor. E, ve ne yazık ki adamların sistemi de çalışıyor hocam şimdi o zaman böyle kalıyorum ben bir yandan içim biliyor ki burada bir terslik var bir diğer taraftan da ama oluyor ne diyeceğiz oradaki adama bazı ölçümler var bir Hı -hı. Türkiye'deki felsefi bilimsel sanat yönünden yaratıcılığa bak <gülüyor> gülme Polat, çok önemli şeyler söylüyorum sana bakalım Yok, sıfır elde var sıfır utanç verici bir o kadardır. durum o kadar Ahmet'in ha bu programa geldiğinde söyledi zaten aynısını söyledi yani evet. evet. Şimdi o bakımdan bizim geleceğimiz hı hı. çocuklarımızın yaratıcı olması, yaşamdan zevk alması. Ayrıca konuştuğumuz programlarda bir tanesi mutluluk programında mutsuz bir toplantı mutsuz bir toplum. doğru mutsuz bir toplantımız ve yani esas itibariyle bizim e, sağlık konularında öfkeden kaynaklı sağlık sorunlarımız barbar bar bağırıyor. Var değil mi öyle bir şey hocam? Yani Kesinlikle öfkenin yarattığı var. sağlık sorunları var değil mi? Kesinlikle var ve bu konuda eminim o kadar çok araştırmayla konuşabiliriz ki yani kişinin hesaba alınması için hı hı. öfkeli olması ve öfkeliymiş görülmesi meselesi bunu maalesef hepimiz değil ama çok sayıda baba da yapıyor evde. Ve anne de bu rolü babaya yüklüyor. Doğru. Çocuk senden korksun diyor. Güler yüzlü babadan kimse korkmaz. Anlıyor için asık surat olması lazım. Ve iş adamı. <gülüyor> bu konuları konuşuyoruz biliyorsun. Evet, Çaycı evet. Hüseyin hikayesi var. Doğru. Bir çay getirir misin lütfen diyen adam <gülüyor> duymuyor bile. <gülüyor> Hüseyin bir çay getiriyor açık olsun dedim. baş direktörüm diye koşturuyor. Doğru. Şimdi bunu tutar olarak kabul etmiş değiliz. Neden? Çünkü diyoruz ki aa şiddet konusu var. Aile Bakanlığımız bu konuyla ilgileniyor. Hakikaten şiddet konusuyla ilgili olarak. Ve şiddetin önünü almak üzere o kadar çok samimi olarak çalıştığını düşünüyorum. Ama şiddetin altında yatan esas temel o korku kültürü ve öfke anlaşılmadıkça çözmek mümkün değil tabii ki. Bu gibi bir durum ortaya gelir. Onun için çok önemli bir konu konuşuyoruz ve bunu konuyu ara sıra ziyaret etmemiz lazım. Benim çok ciddiye aldığım bir konu hocam. Yani ben e, bundan genel anlamda da bir rahatsızlık duyuyorum dışarıda dolaştığım zaman ama var yani. Ortada var. O yüzden de çok da fazla ne yapacağımız konusuyla ilgili bir tereddüt durumum da var. Mesela vatandaş şey söylüyor yani öfke kontrolünden, öfkeyle yaşarken öfkeyi kontrol etmekten bizim insanımızın anladığı şey onu bastırmak. Şimdi ben Facebook'tan gelen yorumlara bakıyorum, sokaktaki yorumlara bakıyorum. Öfkeyi kontrol etmekten algıladığı şey insanın onu aşağıya doğru bastırma meselesi. Yani öfkeleneceğim ama öfkemi tutacağım diyor. Bunu öneriyor musunuz siz hocam? Esas itibariyle öfke yönetiminde e, çok önerilen bir yol değil. değil Bazı zamanlarda bunu yapmak lazım. Fakat e, esas itibariyle öfke yönetimi diye bir alan var. Ve bu çok önemli bir alan. Hı hı. Şimdi bu alanı insan nasıl öğrenir diyecek olursan... ...çocuk asasını anasından, babasından görerek hı hı. bunu öğrenir. Mesela çocuk... Mutlaka öfkelenecektir Kesinlikle. bazı durumlarda. Şimdi genellikle çocuk öfkelendiği zaman... ...bana bak lan, alırım mı şimdi yanının altına? Sus! Sus diyorum sana. Bir kere daha siz çıkamayacağız, tamam mı? Sus! Hakikaten dövülüyor, cezalandırılıyor... ...şu veya bu şekilde bir şeylerden mahrum ediliyor. Böyle öfke yönetimi öğrenen çocuk büyüyünce de... ...kendisini zayıf görüne bağırıp çağıracak, vuracak... Kendisinden güçlü olanı da tutayım lan sesimi diyecek. Bu öfke yönetimi diye. Şimdi çocuk öfkelendiği zaman onunla öfkelisin. Ne oldu? Sohbete girmek lazım. Öfkeli olduğunu farkına vardırmak lazım. Onun bazı davranışları var. Yapmak istedikleri. Her bir davranışında bir sonucu var. Ve bunun üzerine durmak lazım. Kardeşine vurduğun zaman senden güçlü de biri sana vurur. Ben şimdi senden güçlüyüm. İster misin seni? şimdi bir tane vurayım? Ağzını burnunu dağıtayım. Tavır içerisinde. Bu üç dört beş kere olduğu zaman çocuk farkına varmayacak. Farkına varacak ki öfkeli olduğu zaman başka bir tavır var ve bunu anne baba sevgiliyor. dürüstçe kendisine güvenen bir tavır içerisinde konuşmaya başlıyor ve. Öfke yönetimi denen bir konuyu çocuk dil öğrenirmiş gibi öğrenmeye başlıyor. Böylelikle sahtekarlık yapmadan öfkelendiğini, niçin öfkelendiğini, beklentisini, farkına varılması istediği konuları ele almaya başlıyor. Ve o zaman gerçek bir yaşam yaşamaya başlıyorsun. Öfke gerçekten kutsal bir duygu. Çünkü senin var olman için doğanın Tanrı'nın sana vermiş olduğu müthiş bir güç. Senin sınırlarının, senin varoluşunun bekçiliğini yapıyorsun. Ve bu duygu ile hayatını devam ettirebilmen garanti altına giriyor. Tehlikelerden korunmaya başlıyorsun. Onun için bu enerjiyi yönetebilmek çok önemli. Ya yani öfkenin getirdiği çok büyük bir enerji var ama bir diğer taraftan da şey zorluğu da var tabii ki yani o enerjiyi yönetebilme zorluğu da var. Hele insanın böyle bir pratiği yoksa hocam şimdi ilk kez atıyorum bugün bizi dinlemeye başladı ve dedi ki ya hoca doğru söylüyor. Ben zaten kendimi iyi hissetmiyorum bunu duyduğum zaman ama ne yapayım ya bugüne kadar da böyle gelmiş böyle gider. Hem ayrıyetende de ya adam şunu da rahatlıkla söyleyebilir hocam bütün suçta katilde mi ya ölenin hiçbir suçu yok diyebilir gelen yorumlarda da var adamın biri var sürekli aynı terslikleri yapıyor beni sinirden deli ediyor çileden çıkartıyor ne yapayım diyen var mesela öyle bir vatandaşın yapabileceği nedir hocam o ilişkiye devam etmek durumunda mıdır yoksa vazgeçmek durumunda mıdır şimdi Polat ben kendim ne zaman iyi hissediyorum öfkeyi yönettiğim zaman hangi durumlarda iyi hissediyorum diye düşündüğümde Öfkeli bir şekilde birisi geldiği zaman iki şeyin farkındayım. Bir, şimdi şu anda hangi durumda neler oluyor? Hı hı. Benimle ilgili, mekanla ilgili, o sırada olup biten ilgili bir şeyler var ki bir şey tetiklendi. Evet. Ama önemli farkında olduğu bir şey var. Öfkeli olan bu arkadaşın bir öyküsü var. Geçmişiyle ilgili bir şey var. Ve onun farkına varmak çok önemli. ...yani hiç kimsenin öfkelenmeyeceği... ...bir durumda... ...adam küplere binmiş, çok öfkeli. Yani ona... ...sen deli misin, Lan, hiç kimse öfkelenmiyor, sen böyle... Bunu ...zıvan yapmayacağız, tutumarıya niye git... ...falan gibi bir tavır içerisinde... <gülüyor> ...gastelerin üçüncü sayfasına düşersin. Şimdi... Iı, ...o zaman ben... ...kendimin varoluşunu... ...takip edebilmek için koruma altına almak, aynı zamanda anlamlı bir hayat devam ettirebilmek için şimdi konuşurken demek ki bu adamın şimdi ve burada ne onun farkındayım, öfkesinin farkındayım. Ama şu çok önemli. Ben kim olarak konuşacağım hmm. orada? Ve ayrıca şimdi ve burada söylediklerimle bu kişiyle ileride yaratmak istediğim şey İkisinin bir de farkına varmam lazım. Eğer ben... ...bu insanın... ...hakikaten insan olarak... ...değerli olduğunu hissediyorsam... ...ve... ...onun öfkesinin... ...esas itibariyle... ...bir varoluş mücadelesinin... ...parçası olarak görüyorsam... ...ona... ...dinleyen gözle bakarım... ...ve... ...şunu hissettiririm. Ben benim değer verdiğim bir insansı. Onun için... ...paldır küldür değil, dikkatle dinliyorum. Zaten bu tavır... ...birdenbire... ...hasım değil... ...sorunu çözmeye çalışan... ...bir insan olduğumuzu gösterir. İzin verirsem bir örnek vermek tabii, istiyorum. Tabii tabii hocam. Seminer veriyorum Ankara'da. Bir kişi... ...eline mikrofonu geçirdi... Ve amfiden yukarı, böyle aşağı doğru inerek hem konuşuyor hem de çok öfkeli. Bana dedi ki kaç kişi var burada? Ama bayağı öfkeli. Kaç kişi var bilmiyorum ama 600-700 kişi var. Ben saydım dedi. 820 kişi var dedi. Madem bir gözünü niye soruyorsun? <gülüyor> soruyoruz? Evet dedim. Türkiye'de kaç kişi var Doğan Bey? Türkiye'de kaç kişi var dedi. Bayağı, adam böyle titriyor hakikaten. Böyle beyaz saçlı. Saygıdeğer bir görünüş içerisinde. 65-70 milyon var dedi. Bu 10 yıl falan önce oluyordu. Ya dedi. Gürük var gürük dedi. Bu 820 kişinin hepsi sizin dediğinizi kabul etse ne olacak dedi. Orada bir gürük var gürük dedi. Hiçbir şey yaramıyorsunuz bunu bilin dedi. Öfkeli bir adam. Şimdi <gülüyor> düşündüm. Öfkeli bir adam elinde böyle tutuyor mikrofon. Kesin. Dedi beyefendi öfkelisiniz. Öfkeliyim tabi dedi. Bu öfkeniz kutsal bir öfke. Çünkü Türkiye'nin aydınlık geleceğine baş koymuşsunuz, bunu görmek istiyorsunuz. Bunu görememekten kaynaklanan bir hayal kırıklığı içindesiniz. Beklentilerin oluşmaması hakikaten öfkenin en temel nedenlerinin bir tanesidir. Evet. Ve dedim, Türkiye'nin iyiliğini istemeniz, Türkiye'nin hakikaten daha güzel günlerde olmasını istemeniz güzel bir şey. Sizi takdir ediyorum, bu kutsal bir öfke. Yani önce şaşırdı. Ama dedim iyi ki dedim Atatürk sizin gibi bakmıyordu. <gülüyor> ...çünkü dedim. O milli mücadele zamanlarında sizin şimdi gürültü gürültü dediğiniz topluluk tahmin ediyorum daha bir Daha, bir canım, daha bir Ama dedim o bir potansiyel gördü, kolları vardı, organize etti, mücadele etti. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşıyoruz bir gerçek olarak. Cahit Okurer'in adını biliyor musunuz dedim. Hayır Kaç kişi Cahit Okurer'i tanıyor dedim. Bir Allah'ın kolay el kaldırmadı. Dedim Cahit Okurer, lisede benim edebiyat öğretmenimdi. Herkes dinliyor. Ve dedim şimdi karşınızda konuşan bilim adamı Doğan Cüceloğlu Cahit Okurey'in ruhunu temsil ediyor dedim. O beni mayaladı. Bana güvendi. Beni takip etti. Benim bir bilim insanı olmam için ateşledi, alevledi, mayaladı beni. Ve bugün dedim karşınızdayım. Bugün benim konuşmamdan kaç kişi mayalanıyor bilmiyorum dedim. Ama bir potansiyel var. Bir kişi bile mayalansa bir gelecek var. Onun için dedim güruf olarak bakmamak lazım. Bu şekilde o öfkeyi bir sohbet halinde çevirebildim. Ama esas önemli olan benim o öfkeli insanla... ilişki kuruş tarzım çok etkiledi diğerlerini. Ya yani o, o çok belirleyici bir şey ama tabi. O kişinin de kendi içinde bir ilişkisi var. Muhtemelen aslında onun yapması gereken bir takım şeyler var. Bu öfke nöbeti sizin gösterdiğiniz beceriyle bir sorun olmaktan çıkmış o anda. Ama sizin yerinizde bir başkası olsaydı hakikaten üçüncü sayfa haberi olur bu tip durumlarda hocam. Evet. Şimdi o arkadaşa bakınca da o beyefendiye şunu görüyorum Polat mükemmelliyetçi. Ve bir de şunu söylüyor. Ey yaşam! Benim istediğim gibi olacaksın. Farklı olmayacaksın. Ey millet. Hepiniz benim istediğim gibi olursanız ben o zaman Türkiye aydınlık bir ülkedir diyeceğim. Benden farklı düşünenleri kabul etmiyorum efendim. Kabul etmiyorum. Olmaz. Ve bu çok yaygın. Çok yaygın hocam. Yazık bir de bu beyefendi bunu yaptığı zaman kendini daha değerli, daha önemli ve daha anlamlı görüyor. Yani birçok insanın ben bu durumda da mutlu mu olunur, bu durumda da bilmem ne mi olur, öfken olacak dediğini görüyorum. Evet. Ve ne yazık ki biz sanıyorum tek enerji kaynağının öfke olduğunu düşünüyoruz. Herhalde diyorum birileri sürekli enerjiyi oradan çıkardığı için. Bakıyorum mesela böyle spor müsabakalarına oraya buraya falan yani gülümseyen suratlar yerine sürekli öfkeli, sürekli sinirli suratlar görüyorum ben. Evet. Oysa ki biliyorum ki tek enerji kaynağı o değil. Ve acı olan şey ki biz bunu doğal kabul ediyoruz. Şimdi ben eğer kendi değerimi ve varoluş kaynağımı... Hı hı. ...senin beni desteklemenden, alkışlamandan, benim gibi düşünmenden alıyorsam... ...sürekli gözünün içine bakarım. Doğru. Polat değerliyim değil mi? Polat doğruyum değil mi? <gülüyor> Polat şöyleyim değil mi? Polat böyleyim değil mi? <gülüyor> ...işte bütün mesele... ...burada başlıyor zaten. Ee, o nedenle... ...aslında... ...bizim... ...başımızın belası korku kültürü. Çünkü korku kültüründe... ...bir tek temel değer var. Güçlü müsün değil misin? Tabii. Güçlüysen haklısınız efendim. Her şey aynen sizin dediğiniz gibi efendim. Benim fikrimi sordunuz. Estağfurullah efendim. Benim fikrim olur. Aynen sizin dediğiniz gibi efendim. Durum alıyor Ve... ...benim güçlü olduğum durumlarda da... diğerlerin aynen bana böyle söylemesini istiyorum. O zaman... ...yalaka olanlar... ...sırası geldiği zaman kendisini güçsüz gösterenler... ...mış gibi öfkelenenlerin... ...işlerini götürdüğü bir toplum oluşmaya başlıyor. Ve bu acı. Çünkü gerçekten potansiyelimizi gösterecek bir... ...yaşam içinde olmuyoruz. Öfke aynı zamanda... Yaşayan insandan da çok ciddi enerji alıyor diye düşünüyorum ben yani. Bir yandan enerji veriyormuş gibi devam ediyor ama bir diğer taraftan da onunla birlikte yaşayabilmek için bayağı bir enerji de harcıyor birey. Ee, sanıyorum orada bir dengeyi yakalaması gerekiyor. Yani neyin gerçekten öfkelenir olup olmadığıyla ilgili bir dengeye mi ihtiyaç var? Ne oluyor bilmiyorum ama orada öyle bir durum var diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyenler... Ee... Öfkeli insan yaratıcı olamaz, iyi bir düşünür olamaz, iyi bir sanatçı olamaz. Kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz efendim. <gülüyor> Öfke konusunda konuşuyoruz ve... Polat Doğru'yla ben bunun çok önemli bir konu olduğunu... Çok önemli bir konu hocam. Yani bence bu sene bizim ara ara ziyaret etmemiz gereken bir konu diye düşünüyorum bu öfke konusunu. Hem çok yaygın hem ciddi sorunluyuz bu konuyla ilgili. Yani bahsettiğiniz yerden bakılırsa biz öfkeyi severek isteyerek hayatımızı almış durumdayız. Ve yaşadığımız birçok sorunun altında da ne yazık ki o yatıyor. Evet. Ee, bilmiyorum şöyle bir şey söylesem katılır mısınız her ne kadar bu bir toplumsal sorun haline gelmişse de çözüm teker teker bireylerden geçiyor diye düşünüyorum ben yani bütün sistemi yenilemenin yolu işte sizin benim Ahmet'in Mehmet'in Süreyya'nın onun bunun e, ya öfke konusunda bir şeyler yapabilir miyim diye düşünmesinden geçiyor diye düşünüyorum kabul ediyorum ve bireyin de şunu söylemesi gerekmiyor. Ah şimdi sonra öfkelenmeyeceğim. Yok. O... Öfkelensem bile bastıracağım. Öfkelenmemiş gibi yapacağım. Aynen öyle. Anlamında gelmiyor. O anlama gelmiyor. Peki hocam ne yapsınlar? Yani bugün ben bu durumu gördüm ve fark ettim ki ya ben benim ailemin öfke kaynağıyım. Evet. Burayı bu ortamı zehirleyen benim. Ben öfke gösteriyorum. Ben öfke gösterdiğim için eşim daha öfkeli. Ben öfke gösterdiğim için... Çocuğun daha öfkeli ve bizimle ilişki içerisinde olan herkes de olası bu öfkenin farkında. Ne yapsın bu adam hocam? Bir, bence iyice farkına varsın hangi durumlarda, hangi konularda bu öfke depreşiyor. Hmm. Bir nevi günlük tutmak lazım.